Allah Allah, Celül-ü Cebbar, Mu'in-i Settar, haluk Leyli ve Nehar, La Yezal Celal Birdir Allah An'ın Birliğine. Resul-ü Enbiya, Peygamberimiz Cenab-ı Ahmedi mahmud -i Muhammed Mustafa, Ali Evlad-ı Resul-ü müşteba imdad ı Ruhaniyetine, Bil cümle âlimi İslam'ın sıhhatü selametine, Devletimizin bekal temadisine, Ordularımızın devamı muzafferiyetine, Üçler, yediler, kırklar, göçenler demine devranına, hu diyelim, hu. Eli kan, kılıcı kan, Sinesi üryan, ciğeri püryan, meydan Şehadet'te Allah yoluna revan Kahrımız gazabımız düşmana ziyan Adüv'den korkmadık Korkmayız hiçbir zaman Kur'an'da zafer vaat ediyor Hz. Yezdan Uğrun açık olsun Ey serdar Mücahit Hüda tılıncını keskin etsin Ömrünü gün gibi medit Fahri alemi hoşnut ettin Hak gazayı ekberin etsin mübarek ve sa'i. Nasrum minallah ve beduhun garip. Ve beşiril mü'mini. Yo, Muhammad!